Yakın yok dedi de cihattan gayri. Yakın yok dedi de ki salatu Hilafetle savaşmak reddetmidir. midir? Mücahid Şeyh Ebu Muhammed Adnani Eşşami'nin Allah onu korusun şu sözleri mürted ve münafıkların boğazlarına diken oldu. Aynı şekilde Şam ve Libya'daki gruplara da çağrımızı yeniliyoruz ve onları Allah'ın hükmüyle hükmeden İslam devletiyle savaşmadan önce düşünmeye davet ediyoruz. Ey büyülenen! İslam devletiyle savaşmadan önce hatırla ki Yeryüzünde İslam devleti toprakları hariç Allah'ın hükmüyle hükmedilen ve hükmün sadece Allah'a ait olduğu hiçbir yer yoktur. Hatırla ki eğer sen bu topraklardan bir karış, köy veya şehri alırsan orada Allah'ın yasaları beşerin yasalarına dönecektir. Ve kendine şunu sor, Allah'ın hükmünü kaldırıp beşerin hükmünü getiren veya buna sebep olanın hükmü nedir? Evet sen bununla küfre girersin. Bundan sakın sen İslam devletiyle savaşarak bildiğin ve bilmediğin açılardan küfre girersin. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet edin başlıklı konuşması. Allah Azze ve Celle'nin kalplerini körelttiği, asrımızdaki Müslümanların başına bela olan, yeni bazı belamların iddia ettiği gibi İslam devleti insanı dinden çıkaran yeni bir unsur mu icat etti? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle... Şam ve ehline benim için kefil oldu Ahmet bin Hanbel rivayet etti Başka bir rivayette Allah Şam ve ehli için bana vekil oldu Ahmet bin Hanbel Ebu Davud rivayet ettiler Hadiste geçen tevekkele Vekil oldu sözünü Şarih kefil ve garantör oldu diye açıklamıştır Ağun el-Mabud Hüzeyn bin Fatikel Esed Radiyallahu an şöyle dedi Şam ehli Allah Azze ve Celle'nin Yeryüzündeki kamçısıdır Onlarla dilediği kimselerden dilediği şekilde intikam alır. Münafıklarının müminlere galip gelmesi haramdır. Münafıkları ancak keder, kin ve üzüntü içerisinde ölürler. Taberani, Ahmet bin Hanbel rivayet ettiler. Allah subhanehu ve teala'nın Şem ehline nimetlerinden biri de İslam devletinin Şam'a girmesidir. İslam devleti Şam'daki fesat ve işbirlikçi emirlikleri dağıttı ve buradaki elbab, Aziz, Dana ve bunlar gibi Nusayri Nizam'ın ve Allah'ın şeriatından yüz çevirmiş, Ceyşul Hur ve dostlarının hükmettiği bazı mıntıkaları ele geçirerek, bu mıntıkalarda Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini hayata geçirmeye başladı. Buralarda Allah'ın hadleri tatbik edildi. Maruf emredilip münkerler nehyedildi ve insanlar arasında şeriate göre hüküm verildi. Mürted, münafık, bidatçı, fesatçı, partici ve bağı taifeler birleşerek, kalpleri ayrı ayrı olduğu halde birbirlerini dost edindiler. Düşündüler, tuzak kurdular, hile yaptılar ve kendi aralarında yardımlaşarak planlanmış hainliğe tüm gruplar ortak oldular. Bu ittifaktan uzak kalmış az sayıda tarafsız gruplar, kaybolmuş koyun misali ne orada ne de burada durdular. Allah yardım edendir. Şam'daki bu pis koalisyon ilk etapta Ceyşel Mücahid'in Cephe El İslamiye'ye Cephe Sivar Suriye, Ceiş El Hur ve Cölani Cephesi'nden oluşuyordu. Jolani Cephesi hakkında kısa bir anekdot. Jolani Cephesi'nin sahavat koalisyonuna girmesi, onlara hedeflerinde yardımcı olmasındandır. Kağıt üzerinde her taifenin koalisyona imza atmasına gerek yoktur. Dahası cihad ettiklerini iddia edenlerin açık açık yalan söyleyerek, Cölani Cephesi'nin koalisyona girmediğini iddia ediyorlar. Peki, Doğu Mücahitleri Şura Meclisi neyin nesi o zaman? Liva var el-Rakka neyin nesi o zaman? Bu Cölani cephesi, 16 Cemaziye lahir 1435 Hicri tarihinde sahavat olayları başladığı günden 3 gün sonrasına kadar bu cephenin bir parçasıydı. Bunlar Ebu Said el-Hadrami diye tanınan şahsın Suriye'deki askerleridir. Bu grup şu anda Aynel İslam ve Talabyat'ta Ateist Kürtler ve Haçlı Koalisyon uçaklarıyla beraber İslam Devleti ile savaşmaktadırlar. Bütün Halep ehli, sahavat döneminde Jolani cephesinin oynadığı oyunu bilmektedir. Sahavatın hapishanelerindeki sorgu memurları Jolani cephesi istihbarat elemanlarıydı. Bir mücahide eman istediği zaman sahavat koalisyonu ona Jolani cephesine kendisini teslim etmesini söylüyordu. Bu onun sahavat koalisyonunun diğer gruplarıyla ortak çalışmasındandır. Amr el-Halebi Sahavat koalisyonunun ilk başladığı dönemde Jolani cephesinin konuğu olduğu El Cezire kanalında bunu itiraf etti. Daha sonra İslam devleti saflarına katılan ve Jolani cephesinin şurasında önemli yeri olan biri bize şunları anlattı. Jolani, sahavat koalisyonunun başlamasından iki hafta gibi az bir süre önce grupların İslam devleti aleyhinde birleştiklerini ve yakında onlara saldıracaklarını bu kararın alındığı toplantıya katıldığını söyledi. Cephenin bu savaştaki konumunu sorduğumda sahavat koalisyonu İslam devletiyle savaşırken oluşan boşluğu doldurmak için biz de onların nizama karşı cephelerde muhafaza edeceğiz dedi. Detaylı bilgi için daha bıkın 10. sayısına bakabilirsiniz. Pislik Kerif, İslam devleti aleyhine yapılan hazırlıklardan haberi vardı. İslam devletiyle savaşmak konusunda yardım elini sahavat koalisyonuna uzatmış, bu konuda üzerine düşeni yapmıştı. Onlar İslam Devleti ile savaşırken sınırdaki güvenlik boşluğunu doldurarak onları nizama karşı muhafaza etme sözünü vermişti. Bu şekilde kendisinin tarafsız, İslam Devleti'nin terk etmek zorunda kaldığı cepheleri dolduran ve sadece nizamla savaşan görüntüsünü vermeye çalışıyordu. Grupların onu kınamaları neticesinde hızlı bir şekilde tarafsızlığını bozmuş, sahavat koalisyonunun baş oyuncusu haline gelerek İslam Devleti ile savaşmaya başladı. Hatta İslam devleti askerlerini silahsızlandırıp kendi safına katmayı haince planlıyordu. Anekdot burada bitti. Daha sonra Allah Azze ve Celle Şam ve ehlini nimetlendirerek bunların tuzaklarını başlarına geçirdi ve İslam devletine Şam topraklarının Rakka, Bereke, Hayr, Halep, Humus ve diğer mıntıkalarında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği dinde temkin verdi. Daha sonra fetihler doğuya doğru genişledi. Irak'ta Musul, Anbar, Felluce, Selahaddin, Kerkük ve diğer mıntıkaların fetihi gerçekleşti. İslam Devleti askerleri şu anda Allah Azze ve Celle'den Roma ve İstanbul'un fethini beklemektedirler. Sahavatın İslam Devleti'ne yaptığı bu hain saldırının ardından İslam Devleti elindeki bütün mıntıkalarda hüküm verenlerin en iyi hüküm vereninin hükümlerini bütünüyle hakim kılmaya gayret etti. Hain saldırıdan sonra Rakka'da bulunan Ahrar-eşşam, Cephe-el-Colani ve o zaman Livasivarer sivare rakka olarak bilinen tüm grupları Rakka'dan zelil bir şekilde çıkardı. Şeriatın sultasını vilayetin tüm mıntıkalarına yaydı. Namazı zorunlu kıldı, zekat topladı, marufu emredip münkeri nehyeden hisbe dairesini inşa etti. Allah'ın hadlerini tatbik etti, insanlar arasında şeriatle hükmetti. Haksızlık yapılanların hakkını sahiplerine iade etti. Kafirlerle savaştı ve ehli kitaptan cizye aldı. Rakka daha önce şahit olmadığı şeriatın hükümlerine şahit oldu. İslam devleti bu şekilde elindeki tüm müntıkalara aynısını uyguladı. Allah azze ve celle İslam devletini aziz, düşmanlarını ise zelil kıldı. İslam devleti Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmeyen toprakları kontrol altına aldı. Orada ya Baaz Partisi kafirlerinin kanunları vardı ya da grupların fasit gençleri ve batıl davetçilerinin yasaları vardı. Bu topraklarda Allah'ın şeriatı asla hakim değildi. Gruplar Allah'ın şeriatını tatbik etmediklerini açık açık söylüyorlardı. Hatta bu gruplar İslam devletini, şeriatı uyguladığı için ona karşı çıkıyor, onları acelecilik, maslahat gözetmeyen, merhaleleri alt üst eden ve tedrici önem vermeyenler diye itham ediyorlardı. Şüphesiz şu an sahavat koalisyonu, elinde bulunan topraklarda Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Bunların en güzel yerleri şeriat boyasıyla boyamak için şer'i diye isimlendirdikleri heyetlerinin olduğu yerlerdir. Bu büyülenen heyet bazı grupların davet ettiği Birleşik Arap kanunlarında dahi olan şeriatın çok az bir kısmıyla hükmetmektedirler. Ya da bunlar şeriatın, avamı ve koalisyonun diğer üyelerini rahatsız etmeyen hükümlerini icra ediyorlar. Allah ve Resulüne söven mürtede namazı terk edene, hırsız veya zaniye güçleri yettiği halde hadleri uygulamıyorlar. Bu hadleri basit tazir cezalarıyla değiştiriyorlar. Öyle ki hükmettikleri hususlar sadece insanlar arasındaki bazı sohlardan öteye gitmemekte, hatta bunda bile güçlünün lehine hükmedip mazlumu bir kez daha ezmektedirler. Her taifenin şeriatı uygulamamasının kendisine göre bahanesi var. Kimileri şeriatın tatbik edilmesiyle, düşmanların Şam ehline karşı azgınlaşacağına ve bundan ötürü başlarına bir zarar gelmesinden korkmalarından ötürü bundan uzak duruyorlar. Bazıları maslahatın şeriatın uygulanmamasında olduğunu, hatta şeriatın tatbik edilerek elde edilecek mefsedetin maslahatından daha büyük olduğunu iddia etmektedirler. Kimileri sahtekarlık veya yalanla cahili bir siyasete şer'i siyaset ismiyle davet etmektedir. Kimileri şeriatın uygulanmasını kendi grubunun emirinin muvafakatına ve şeriatı ikame edecek olan belde halkıyla istişare edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Laik, yenilikçi, modernist ve ihvani muflisin gibiler ise şeriatın tümünü veya büyük bir kısmını inkar etmektedirler. Kimileri ise İslam'ın hükümleriyle dalga geçmekte, zekat ve cizyenin alınmasına haraç, kafir kadınlarının cariye alınmasına fuhuş, adderin ikame edilmesine sefihlik, müşrik ve tağutlara düşmanlığı izhar etmeye ahmaklık, mürtede uygulanmasını cürüm olarak isimlendirmektedir. Kimileri de özgürleştirilmiş topraklar darul harp konumundadır. Savaş bitene kadar burada şeriatın uygulanması caiz değildir demektedirler. İşte onların durumu budur. Kendi hallerini bu şekilde dile getirmektedirler. Onların bu beyanları bizim için yeterlidir. İbn-i şöyle diyor, ''Bir beldenin ehli ne zaman irtidat eder?'' Ve orada kendi hükümlerini icra ederlerse orası Darül harbe dönüşür. El-Mughni Merdavi şunu demektedir. Darül Harp küfür ahkamının beldeye hakim olmasıdır. El-İnsaf Onlar kendi taraftarcı maslahatlarını gözetmek için Darül Harp kavramının anlamını değiştirerek sapıttılar. Ve şeriatı uygulamaktan imtina ettiler. Ki onun tatbik edilme işiyle Dar İslam diyarına değil küfür diyarına dönüşür. Sınır mıntıkalarında bile hadlerin ikame edilmesi vacipken, özgürleştirilmiş yerlerde bu evleviyetle vacip olur. i̇bn Kudam Kudame dedi ki, sınır mıntıkalarında hadlerin uygulanması vaciptir ve bu konuda bir ihtilafın olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü oralar İslam veldelerindendir. Başka mıntıkalarda yaşayanların haramlardan sakındırılmaya ihtiyaçları olduğu gibi, bu mıntıkalarda yaşayanların da sakındırılmaya ihtiyacı vardır. Ömer radiyallahu an Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a mektup göndererek içki içene 80 değneğin vurulmasını emretmiştir. Ebu Ubeyde radıyallahu anh o dönemde Şam'da ve sınırdaydı. el Mugni, Rakka, Hayır ve Bereke vilayetleri sahavatlardan temizlendikten sonra İslam Devleti Sahavat Koalisyonunun hükmettiği yerlere doğru gitmedi. Çünkü İslam Devleti mücahitleri o sıralara Irak ve Şam'daki Rafizi, Nusayrî, ve ateistlerle savaşmaya dalmıştı. Ta ki sahavat koalisyonu İslam devletiyle savaşmak için toplanana kadar. Çünkü onlar İslam devletinin haçlı koalisyonu ve dostlarıyla savaştığı bir sırada onun bu zayıflığından yararlanmak istiyorlardı. Ve ta ki tağutlar dilleriyle bunu itiraf edip İslam devletiyle savaşmak için sahavat koalisyonuna destek verilmesi gerektiğini ve fetih ordusuna açıkça destek verdiklerini dile getirene kadar. Cölani bir röportajında Tağutların fetih ordusuna destek verdiğine şahitlik etmişti. Bir de Jolani'nin dostlarından olan Feydekeşşam, Ali Selül tağutuna yardım ettiklerini açıklamışlardı. Halep'in kuzey taraflarında İslam Devleti ile sahavat koalisyonu arasında savaş başladığı zaman bekleyen, muhalif ve aşırı mürciyelerle oturan birçok tağutların şeyhlerinden olan şarlatanlardan fetvalar çıkmaya başladı. İslam devletini kınamaya, bidatçilikle töhmet etmeye başladılar. İslam Devleti'nin asker ve komutanlarının, Müslümanların avamına kılıç çeken hariciler olduklarını zannettiler. İslam Devleti halifelik projesini baltalamak isteyen ve şeriatı tatbik etmeyen sahavat koalisyonuyla savaşmıştır. Müslümanların mustazaf avamına asla el sürmemiş ve bir tek Müslümanı bile kasten öldürmemiştir. Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekir. Ta ki muvahhid bir mücahid kiminle neden savaştığını bilsin. Aynı şekilde düşmanın da başkalarının kendisiyle neden savaştığını ve onun da neden onlarla savaştığını bilsin. Umulur ki bu şekilde onların saflarındaki saptırılmış bazı cahiller uyanır ve üzerinde bulundukları halden tövbe ederler ve İslam devletinin tabi olduğu ehli sünnet vel cemaatin menhecine göre bu sahavat koalisyonunun durumları izah edilmiş olur. Şimdi İslam devletinin resmi sözcüsü Mücahid Şey bu Muhammed Andani eş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 Allah onu kurusun, bir mıntıkada yürürlükte olan Allah'ın hükümlerinin, beşerin hükümleriyle değiştirilmesinin veya buna sebep olmanın, Allah'ın hükümleriyle hükmeden, İslam devletiyle savaşanlara destek olmak gibi, insanı İslam milletinden çıkaran bir küfür ve riddet olduğunu ifade ediyor. Bu, hiçbir Müslümanın şüphe etmemesi gereken bir husustur. Sahavat koalisyonu, menhec, bayrak, hedef ve gaye ayrılıkları gözetilmeden, bir araya gelen gruplar, hakikatte şeriatla hükmeden bir devletle savaşmaktadır. Ve bu devletin sahip olduğu ve sultasındaki topraklarda hükmettiği Allah'ın yasalarını, beşerin yasalarıyla değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu sahavata destek olanların, İslam iddia edip, niyetlerinin iyi olduğunu iddia etmeleri, Cölani cephesi ve başka gruplar gibi, bu hükme bir tesiri olmayacaktır. Savaş sona erip, Özgürleştirmeler bittikten sonra bunların şeriatla hükmedeceklerini iddia edenler şunu bilmeli ki şu anda onların açık sözleri ve davranışları bunun hilafını izhar etmektedir. Onlar bu mıntıkalarda güç ve otorite sahibi olmalarına rağmen şu anda şeriatın çoğu hükmünü tatbik etmiyorlar. Küfür taifeleriyle savaşmamaları, hadleri tatbik etmemeleri, cizye ve zekatı toplamamaları ve hisbe görevleri gibi bunlardan bazıları uygulanacak olsa bile kavmin güçlülerine değil, zayıflarına uygulanır. Ve dahası bu koalisyonda, otorite ve kontrol bunlarda değildir. Bunlar bu mümteni taifeyle koalisyona girmeleriyle ve onlarla beraber İslam Devleti ile savaşmaları, yürürlükte olan şeriatle savaşıp, onu başka hükümlerle değiştirmektir. Bu ise küfür ve riddettir. Şayet Allah'ın hükümleriyle hükmeden, sahavat koalisyonunun dışında, onlardan ayrı, onlardan beri olmuş, onlara düşmanlık yapan, onlara hiçbir şekilde yardım etmeyen, onlar için savaşmayan, onların cephelerinde nöbet tutmayan, onları dost edinmeyen bir taife olsa ve bu taife İslam devletinin zalim olduğunu düşünüp İslam devletiyle bundan ötürü savaşsa bu taife bağî taifedir. Hükmü ise diğer taifelerin hükmüdür fakat bu varsayım Şam'da bulunmamaktadır. Türkiye, Katar ve Ali Selül tarafından desteklenen ve şu an İdlib'i kontrol altında tutan bu yeni oluşum Ceyşel Feth İdlib'te Allah'ın şeriatıyla mı hükmediyor? Yoksa onlar halen de şeriatın çoğu ahkamından Cizye'nin alınması, hadlerin uygulanması, Dürzi'lerin tevbe etmeyenlerinin boyunlarının vurulması gibi hükümlerinden imtina mı etmişler? Sonra bu beldelerde cahiliye bayraklarını kaldıranların hükmü nedir? İçinizdeki laiklerin hükmü nedir? Eğer riddetlerinden tevbe etmezse öldürülürler mi? Yoksa devrim ve devrimcilerin maslahatı tevhid ve cihatın maslahatından önce mi gelir? laikler öldürülmez sadece hariciler mi öldürülür? İdlib'i kontrol altında tutan Cölani cephesiyle Hazm hareketi ve Mürted cephetisi var Suriye arasındaki savaştan sonra İdlib vilayeti mıntıkalarının hali bu şekildedir. İdlib ve Halep'teki sahavat koalisyonunun hükmettiği yerler vahşi orman kanunları gibi her grup kendi kanunlarıyla hükmetmektedir. Her grubun kendi heyetleri var ve bazı gruplar bu heyetlere kendilerince şer'i ismi vermektedirler. Eğer şeriatla hükmedilecek olsa, zahir birçok kanunun onların kanunlarında olmadığını görürsün. Öyle ki bazı haçlılar bile onların bu uygulamalarını pragmatizmin bir gereği sayıyor ve onlara bu konuda hak veriyorlar. Şayet Ahrar Eşşam, Ceyşel İslam, Feylek Eşşam, Suriye'deki bazı alimler, ihvani müflisinin bazı kadıları ve nizamdan ayrılıp daha tevbe etmemiş kadıları ve bunların içinde Sofi, Kabirperest, Eşari, Cehmi, Yenilikçi, Modernist ve Bağızcı kadıların olduğu bir heyet oluştururlarsa bunlar hiç şeriatla hükmederler mi? Ya da bunların her biri şeriat uygulandığında zannettikleri gibi oluşacak mefsedet veya kendilerinin gördüğü bazı maslahat gereği şeriatın kurallarından imtina mı ederler? Bunların bir kısmı Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme meselesinden önce başka açılardan riddete bulaşmışlardır. Kimileri tağutî bir sistem olan, demokrasi şirkinin aracı olarak kullanılmasını caiz görmekte, kimileri ölü ve ortada olmayanlardan şefaat dilemekte, kimileri Arap ve Acem, tağut ve haçlıları dost edinmekte, kimileri mütevatir ve açık olan Allah'ın hükümlerini inkar etmektedir. Daha sonra bunların müstakil heyetleri hükmetmeye başlasa, ve her taifenin buna uyması gerektiğini söyleyip onları buna davet ederse göreceksin ki her taife tevile ve kendini bundan çıkartmaya başlayacaktır. Daha sonra her beldede değişik heyetler bulunuyor ve her heyet diğerlerinin hükümlerini yorum duvarına vuruyor. Dahası sahavat koalisyonu İslam devletiyle gerçekten savaştı. Onu topraklarından çıkardı ve o beldelerde hakim olan şeriatı kaldırdı. Dana, Aziz, ve benzeri şehir ve köyleri örnek olarak verebiliriz. Sahavat Koalisyonu, İslam devletini bir seneyi aşkındır buralardan çıkartmış ve buralarda şeriatla hükmetmemektedir. Şeriatını az bir kısmıyla hükmetmiş olsa bile, çoğu hükümlerini terk etmişlerdir. Sahavat Koalisyonu, elindeki hiçbir beldede şeriatla hükmetmemiştir. Fitne onların yurtlarında açığa çıktı. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimelerde bahsettiği gibi, fitne tamamen yok edilip, Din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bakara 193 Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Enfal 39 Şeyh Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Hab Allah ona rahmet etsin dedi ki, Şeyhul İslam İbni Teymiye'ye, Allah ona rahmet etsin, Tatarların şehadet kelimesini söylemelerine ve İslam'ın aslına tabi olduklarını iddia etmelerine rağmen onlarla savaşma konusunda sorulduğunda şöyle dedi. Mütevatir ve açık olan, İslam'ın şeriatından imtina eden her taife, ister bu kavimden olsun, ister başka kavimden, Allah'ın şeriatına bağlanana kadar onlarla savaşmak farzlar. Her ne kadar şehadet kelimelerini telaffuz edip, şeriatın bazı hükümlerine bağlı olsalar bile... Ebu Bekir ve diğer sahabelerin Allah onlardan razı olsun zekat vermeyenlerle savaştıkları gibi onlardan sonraki fakihler de bunda ittifak ettiler ve farz olan namazların bir kısmından oruç ve hacdan imtina edenlerin kan, mal, içki, kumar ve mahreminle nikahın haramlığına bağlı kalmaktan kafirlerle cihada ve ehli kitaptan cizye alınmasına bağlı kalmaktan imtina edenler Mecmuel Feteva'nın başka yerinde verdiği cevaplarda marufu emretmek ve münkerden sakındırmaktan imtina edenler veya bunun gibi inkar ve terk edenin mazeretli olmadığı, inkarıyla küfre girdiği dinin vaciplerine veya haramlarına bağlı kalmaktan imtina edenler bunları inkar etmeseler de bunları uygulayana kadar onlarla savaşılır. Bu konu alimlerin ihtilafını bilmediğim konulardandır. Ve dedi ki muhakkiklerin yanında bunlar Bağilerim mesabesinde değillerdir. Bilakis zekat vermekten imtina edenler gibi İslam dininden çıkmışlardır. Alimlerin kelamında bu tür sözler çoktur. Maksat buna dikkat çekmektir. Her mezhep aliminin mürtedin hükmü babında zikrettikleri insaflı her akıllıya kafidir. Bütün dini uygulasalar bile insanın gene kafir olacağı konularla ilgili birçok şey zikretmişlerdir. Kabir pereslerin tevbe edip dini tamamıyla Allah'a has kılıncaya kadar küfürlerinin ve onlarla savaşılması gerektiği konusundaki sözleri de gayet açıktır. Kumar, faiz, zina gibi haramlardan herhangi bir haramın haramlığına bağlı kalmayanlar dinin diğer tümü emirlerine bağlı olsalar bile bunlar kendileriyle savaşılması gereken kafirler iken Allah'ın dışında başka şeyleri tapanlardan beri olup onları tekbir etmeye ve dini yalnız Allah'a has kılmaya davet edildiği halde şirk koşanlar evleviyetle kibirlenen kâfirlerdir. El Aziz el hamid Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Abdülvehhab Allah ona rahmet etsin İbni Teymiye'nin Tatar fetvasına talikte bulunarak şunları söylemiştir İmamın bu fetvasındaki açıklamalarını düşün ki kim İslam şeriatının beş vakit namaz, oruç, zekat, hac gibi emirlerini yerine getirilmesi veya zina, kan ve malların haramlığı, içki ve sarhoş edici bir şey içmek gibi haramların terk edilmesi veya bunların dışında herhangi bir emrinden imtina ederse, bunlardan imtina eden taifeyle din tamamıyla Allah'ın oluncaya ve İslam'ın şeriatinin tüm emirlerine bağlı kalıncaya kadar bunlarla savaşmak vaciptir. Bunlar şehadet kelimelerini telaffuz edip şeriatın bazı kurallarına bağlı kalsalar bile. Bu, tüm fukaha taifesinin sahabe ve onlardan sonra gelenlerin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Bu, Kur'an ve sünnette uygulaması olan bir husustur. Sana beyan oldu ki İslam şeriatine tümüyle bağlı kalmayıp sadece bazı hususlarda bağlı kalmak onunla savaşmayı engellemez. Kafir ve İslam'dan çıkanlar gibi bunlarla savaşılır. Nasıl ki imam bunu fetvasının sonunda açıkça söylemiştir. El-Kelimat, El-Nafiyah Şeyhül İslam İbn-i Allah ona rahmet etsin şeriattan imtina eden taifelerle savaşmanın vacipliği konusunda şunları söyler. Bu taife ile savaşmak vaciptir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmaktadır. Fitne tamamen yok edilip, din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal 39 Dinin bir kısmı Allah, bir kısmı da başkaları için olursa, tamamı Allah için oluncaya kadar savaşılması gerekir. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Tevbe 5 Allah Azze ve Celle onların küfrünün her çeşidinden tövbe edip namaz kılıp ve zekat verdikten sonra yollarını serbest bırakılmasını emretmektedir. Ve şöyle dedi, Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Şeyhülislam İslam İbni Rahimahullah şöyle dedi, bu ayet taif ehli hakkında inmiştir. İslam'a girdikten sonra namaz kılıp ve oruç tuttular. Fakat faizi terk etmekten imtina ettiler. Allah Azze ve Celle bunların faizden vazgeçmedikleri takdirde Allah ve Resulüne savaş açtıklarını beyan etti. Faiz ise Allah Sübhanehu ve Taala'nın en son haramlarındandır ve sahibinin rızasıyla alınan maldır. Bunlar Allah ve Resulüne savaş açanlar ve onlarla savaşmak vacip ise İslam şeriatının çoğunu terk edenle nasıl savaşılması gerekir siz düşünün. mecmuul feteva Allah subhanehu ve teala bize bildirdi ki bu mümteni taife faizden vazgeçmezse Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Faiz ise Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da en son haram kıldıklarındandır. En son haram kıldığı böyle ise ondan önce haram olanlar evleviyetle öyledir. Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. Maide 33 Ve yine Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah dedi ki denildi ki bu ayet sahabeleri öldüren, mallarını alıp ve irtidat eden Urayni kabilesi hakkında inmiştir. Ebu Davud, Enes radiyallahu anh'tan sahih bir senetle rivayet etmiştir. Denildi ki, söz verip sözlerini bozup savaşanlar hakkında indi. Denildi ki, harbi mürtedler, sözünü bozan harbiler ve harbi müşriklerle beraber olan müşrikler hakkında inmiştir. Selefin ve halefin cumhuru, bu ayetin yol kesenlere de şamil geldiğini söylerler. Bu ayet hepsini kuşatmaktadır. Mecmul Feteva Allah'ın itaatine girmekten imtina eden her güç sahibi Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Yeryüzünde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin dışında başka bir şeyle amel eden yeryüzünde fesatlık çıkarmıştır. mecmuul Feteva Jolani cephesi ve benzeri cephelerin cihad ettiklerini iddia edenler sahavatla alakalı insanların akıllarını karıştırmaktadırlar. Jolani cephesinin Sahavatın en sağlam taifesi olduğunu zannedenlere şunu sormak lazım. Şu anda özgürleştirilmiş mıntıkalarda güçleri yettiği halde şeriatla hükmetmediğini ve Hristiyanlardan cizye almadığını itiraf edenler mi şeriatla hükmedecekler? Cölani dedi ki şu anda Hristiyanlarla durumumuz, onlar bizimle savaşmadıkları sürece biz onlarla savaşmayacağız. Onlar da şu an bizimle savaşmıyorlar. Mıntıkada İslami bir hüküm ikame edecek olursak onlar bizim yanımızda buldukları İslami hükme boyun eğecekler. O da gücü yeten ve imkanı olanlardan cizye alınmasıdır. Fakat şu anda onlara herhangi bir şeyi zorunlu kılmadık. Şu anda bizim Hristiyanlarla savaşımız yoktur. Örneğin Amerika'nın yaptığı bütün eylemleri Hristiyanlara yüklemiyoruz. Mısır'da Kıbritilerin yaptığını da Hristiyanlara yüklemiyoruz. Cezire kanalında yaptığı sınırsız programındaki ilk röportajı. Ehli kitaptan cizye almaktan imtina edenlerle savaşmak vacip ise, ehli kitaptan cizye alan İslam Devleti ile savaşıp, bu Rabbani hükmü bazı yerlerden kaldıranın durumu nasıl olur? Bunların dışında, İslam Devleti'nin uyguladığı, Cölani cephesi ve dostlarının uygulamadığı, şeriatın diğer hükümlerini kaldıranın durumu ne olur? Sahavat koalisyonunda bulunan, Ceşel Hur, El Cephe Eşşamiye, Feylak Eşşam, Ceşel İslam, Cephe el-Colani gibi tayfelerin içinde demokrat, milliyetçi, aliselül oluşumu ve insanlık için savaşanlar varken bunlar hiç şeriat için birbirlerine yardımcı olurlar mı? Colani cephesi hakkında başka bir anekdot. Jolani cephesinin dostlarının nasıl mürted olduklarını okumak için El-Kaide'nin Şam'daki dostları yazı dizisine bakabilirsiniz. Dağbık 8, 9 ve 10. sayıları. Colani cephesi halkın istediği gibi halkı yöneteceğiz diyen İslam cephesi, Zehran Aluş emirliğinde mi şeriatı ikam edecekler? Yoksa açık bir şekilde Ali Selül Tağut'u Selman'a biat eden feylek -e Şam ile mi şeriatı ikam edecekler? Veyahut vatancılığa davet edip, batınilerin kanlarını dökmenin haram olduğunu söyleyen ve Saykıs-Pikot sınırlarını tazim eden Şam cephesi ile mi şeriatı ikam edecekler? Bu ve bunların dışındaki, Tağutların projesi olan ve onlardan destek alanlar, Projesi oldukları tağutların dışındaki bir projeyi hayata geçiremezler. Zaten Joleni bir röportajında bunu söylemişti. Aynı şekilde ilmin Eşeği Maktisi de tweetlerinde bunu söylemişti. İslam devleti aleyhinde birleştikten sonra şeriatle hükmetmek isteyen biri bunların arasına girip İslam devletiyle savaşabilir mi? Eğer bir yeri kontrol altına alması gayesi ki vakada böyle Allah'ın şeriatının dışında başka bir amaç ise onların kesinlikle haram ve apaçık bir sapıklık olan Müslümanların aleyhine kafirlerden yardım istemeleri veya katı bir küfür olan kafirlere Müslümanlar aleyhine yardım etmelerine ne diyeceksiniz? Kafirler aleyhinde kafirlerden yardım almanın caiz olduğunu söyleyen alimler bile buna o kadar şart getirmiştir ki o şartlar bugün İslam devleti aleyhine şeriat iddia eden ve mürtet dostlarında yoktur. Hakikatinde onların yaptığı şey İslam ve Müslümanların aleyhine onlara yardım etmeleridir. Buna şahit ise şu anda onların İslam devletinden almış olduğu topraklarda dinin Allah için olmamasıdır. Az bir kısmı Allah için olsa bile çoğu Allah için değildir. Ancak heva, görüş, bilgin, grup, kanun ve ırkçılık içindir. Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammed bin Abdülvehhab Allah ona rahmet etsin. Müslümanlara lehinde mürtedlere yardım etmenin caiz olduğunu ve bunu da onlardan destek alma gibi değerlendirenlere reddi olarak dedi ki ''Asıl tartışma konusu senin onlardan yardım alman değil, bilakis onları dost edinmen ve onların İslam beldesinde temkin sahibi olup İslam'ın şiarlarını, dinin usul ve furu kurallarını yıkmaları, liderlerinin veya tağutlarının yanındaki Allah'ın şeriatine ters olan mal, kan, ve bunların dışındaki bazı kanunlarını insanlara hükmetmek için koymaları ve onlara bir sıkıntı arz edilince o kanunlara bakıp onunla hükmetmeleri ve Allah'ın kitabını arkalarına atmalarıdır. Onlardan yardım talep etme meselesine gelince bu ihtilaflı bir konudur. Muhakkiklerin kabul ettiği sahih görüş bunun caiz olmadığıdır. Onların delilleri ise Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi ki o hadis muttefekun aleyh olan bir hadistir. Ve Abdurrahman bin Habib'in hadisidir ki o da sahih ve merfu olan bir hadistir. Bunları istediğin zaman yanındaki naslarda bulabilirsin. Caiz olduğunu söyleyenler ise Zuhri'nin rivayet etmiş olduğu mürsel hadise dayanmaktadır. Ve mürsel hadislerin Kur'an ve sünnete arz olunduğunda ne durumda olduğunu zaten biliyorsundur. Daha sonra bunun şartlara bağlı olduğunu söyleyenler onda Müslümanlara bir nasihat, ve faydanın olması gerektiği konusu içinde helak oldukları konudur. Ayrıca müşriklerin devlet veya saldırı korkusunun olmaması gerektiğini şart koşmuşlardır. Bu şart zaten bu konuyu tümden iptal etmektedir. Bununla beraber onların görüş ve istişare edilmemesi gerektiği şartı da gene burada gerçekleşen durumun hilafınadır. Bunların her birini fakihler ve hadis şarihleri zikretmiştir. Muntekan'ın şerhinde bunlar nakledilmiştir. Zuhriye'nin murselini de çok zayıf saymışlardır. Bütün bunlar, müşriklerin Müslümanlarla beraber, müşriklerle savaşında geçerlidir. Lakin Bağî'nin aleyhinde, Müslümanların müşriklerden yardım talep edilmesini, şahs kimselerin dışında kimse bunu dile getirmemiştir. Eddürerüsseniyye. Aynı meselede şeyh bunları da söylemektedir. Asıl itibariyle gerçek tablo, yardım etme veya yardım olunma meselesinden daha büyük ve daha tehlikelidir. Bilakis bu mesele, Kâfirlerin İslam ve tevhid ehline karşı yollarını açmak, İslam ve tevhidin kaide ve usullerini kaldırmak, İslam ve tevhid ehlinin kanını dökmek, mahrem ve mallarını mübah kılmaktır. İşte vakada ve gerçekleşen asıl durum da budur. Bu yolla bu mıntıkalarda açık şirk ve küfür öyle zahir olup yayıldı ki, buralarda dönüp bakabileceğin veya kurtuluşa ermek isteyenin geri döneceği, İslam'ın bir eseri kalmamıştır. Tevhid ve imanın direkleri yıkılmış Kur'an ve sünnetin hükümleri iptal edilmiş, Bedir ve Rıdvan beyatı ehillerine açıkça sövülmüş, şirk ve dini red etme olayları bu mekan ve beldelerde ortaya çıkmışken İslam'a bir daha nasıl dönülebilsin ki? Olayı sadece onlardan yardım alma meselesine sığdıranlar konuyu anlamamışlardır. Musibeti ve sıkıntıyı idrak edememişlerdir. Eddüreris seniyye. Bu bizim vakamıza daha iyi benzemektedir. İslam devleti kontrol ettiği yerlerden çıkarıldığında oralara ketibeler özgür Suriye askerleri ve onlarla beraber kendilerine İslamcı deyip Türkiye Ali Selül ve Katar tağutlarının desteklediği gruplar girecektir cahiliye ve laiklik bayraklarını yükseltecek tevhid ve sünnetin bayrağını indireceklerdir erkek ve kadın muhacirleri esir alacak kanları malları ve ırzlarında hevalarının istediği gibi hükmedeceklerdir şer'i mahkemeleri kapatacak yerine grupların ve heyetlerin kanun ve kurallarını getireceklerdir. Ki onlar Allah'ın bir takım kurallarıyla hükmetseler bile, şeriatın çoğu hükümleriyle hükmetmemektedirler. Müslümanları savaşıp kandırmakla emrolundukları fitneye maruz bırakacaklardır. Mücahidlerin emri Suud bin Abdülaziz bin Muhammed bin Suud, Allah ona rahmet etsin, Bağdat'ta Osmanlı padişahı Süleyman'a gönderdiği mektubunda ona dediği bunlara denilir. Uyarı! Mücahidlerin emiri Suud bin Abdulaziz bin Muhammed bin Suud, Allah ona rahmet etsin, Suud bin Abdulaziz bin Abdurrahman Ali Suud değildir. Daha sonra mücahitlerin emiri Muhammed bin Suud ve ilk torunlarının tesis ettiği ve Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab'ın onlara destek verdiği Birinci Suud Devleti ile Tağut, Mürted, Abdulaziz bin Abdurrahman'ın ve beşeri kanunlarla hükmeden ve Haçlıları dost edinen torunlarının Asrımızdaki üçüncü suud devleti arasında tarihsel farklılıklar da bulunmaktadır. Ve başka bir anekdot, bazı insanlar bilmeden Osmanlı devletine ilafet devleti demektedir. Halbuki bu devlet beşerî kanunlarla hükmetmekte, sofilik yollarını yaygınlaştırmaktaydı. Nasıl ki onun son zamanlarında bunlar iyice açığa çıktı ve kubbeleri korumaya ve Muhammed bin Abdul ve Habın davasına savaş açmaya başladılar ve onun halifenin kureşli olması gerektiği şartını icat ettiğini iddia ettiler. Biz ancak Allah'a şirk koşan, Allah'a duada ortak tanıyıp, Allah'a dua ettiği gibi ona dua eden, Allah'a kurban kestiği gibi ona da kurban kesen, Allah'a nezrettiği gibi ona da nezreden, Allah'tan korktuğu gibi onlardan korkan, Allah'ın dışında ibadet edilen putlar haline getirdikleri sıkıntıyı def etmek ve faydayı celbetmek etmek için Allah'tan yardım istediği gibi onlardan yardım isteyen, put ve türbeler üzerine yapılmış kubbeler için savaşanları tekfir ediyoruz ve onlarla savaşıyoruz. Eğer siz İslam milleti üzerinde ve Resulullah'ın sünnetine tabi olduğunuzda samimi iseniz, bütün bu putları yıkın ve hepsini yerle bir edin. Bütün şirk ve bidatlerden Allah'a tevbe edin. Allah'tan başka hak ilah yoktur ve Muhammed onun Resulüdür sözünün gereğini yerine getirin. Kim ibadetin herhangi bir parçasını, Allah'ın dışında diri veya ölü birisine yöneltirse onu bundan sakındıran ve bunun insanı dinden çıkaran ve putperestlik dinine benzeyen bir husus olduğunu insanlara öğretin. Eğer savaşmanın dışında bundan uzak durmazsa o zaman bunlarla savaşmak vacip olur. Ta ki din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar yönettiğiniz insanların camide namazların cemaatle kılınması gibi İslam'ın rüküm ve şiarlarını riayet etmelerini sağlayın. Bunlara uymayanları edeplendirin. Aynı şekilde zenginlerden alınıp Allah'ın bahsetmiş olduğu sınıflara dağıtılmak üzere zekatı ikame edin. Sizler bunu yaparsanız dinde kardeşimizsiniz. Sizin lehinize olan bizim de lehimize, aleyhinize olan bizim de aleyhimizedir. Mallarınız ve kanlarınız bize haram olur. Ama siz bu halinize devam eder, içinde bulunduğunuz şirkinizden tövbe etmez, Allah'ın Resulünü göndermiş olduğu dinine bağlı kalmaz, bidat ve şirki terk etmezseniz, Allah'ın bize emrettiği şekilde onun dinine dönünceye ve onun yolunda gidinceye kadar sizinle savaşırız. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, fitne tamamen yok edilip, din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal 39 ve yine şöyle buyuruyor, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, Namazı dos doğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. ed durarüs Ve yine şey Allah kendisine rahmet etsin başka bir risalesinde şöyle der: Eğer siz biz Allah'ın dışında kimseye tapmıyor, buna razı olmuyor, bunu emretmiyor diyorsanız, sizin yaptıklarınız görünen ve görünmeyen yönüyle söylediklerinizi iptal eder. Batıl değerleriniz ve melun şehleriniz kabirler üzerine bina ettiğiniz binalar, bunlara yönelttiğiniz dua, kurban, nezir, korku, ümit gibi Allah'ın hakları, sadece Allah'tan istenilmesi gereken istekler, bunların yanında kıldığınız namaz, bunlara el sürmeniz, bunlara adaklar sunmanız ve benzeri çirkin ve kabih şeylerin hepsi zahiren sizin yanınızda bulunmaktadır. Bunu yapmayanlar ise bu yapılanlara razıdır veya bunu yapanlara mallarıyla, canlarıyla, dilleriyle ve elleriyle destek olmaktadırlar. Aynı şekilde beş vakit namaz terk edilmiş durumda. Yanınızdaki insanların çoğu ne cuma ne cemaatle ne de tek başlarına namaz kılmamaktadırlar. Namaz kılanlarınız ise evinde tek başına kılmaktadır. Cemaatle namazı kılanlar çok az sayıdadır. Namazı kıldığında ise çarşıya namaz kılmayan, fısk işleyen, eğlenen, günah işleyen ve azgınlaşanların yanına gider. Ve onların bu haline itiraz etmezler. Aynı şekilde zekat terk edilmiş. Ve malların zekatı verilmiyor. Meyveler oranlanmıyor. Peygamberin yaptığı gibi mallardan zekat alınmıyor. Yedi göğün üzerinden nasıl dağıtılması gerektiğini emreden Rabbimizin emrettiği gibi dağıtılmıyor. Nasıl ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle zekatın taksiminde ne peygamberlerin ne de başka birinin taksimine razı olmadı. Kesinlikle onu kendisi paylaştırdı.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 ''Size şiar olmamıştır. Bütün kötülükler sizin yanınızda açığa çıkmıştır. Çoğunuzun karakteri Allah'a şirk koşmak, zina, Lüt kavminin yaptıkları livata yapmak olmuş ki Allah Azze ve Celle onlar için şöyle buyuruyor. ''Lüt'un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt üst eden odur. Buraları yerin dibine o geçirmiştir.'' Necm 53-54 Büyük olan Allah'tan kerim olan yüzüyle gazabından ve kızgınlığından ona sığınırız. Aynı şekilde faiz sihir, gaybı bildiğini iddia etmek ve bütün günahlar, içki ve sarhoş edici tüm mamuller, tütün ve benzeri, zulüm, aşırılık, azgınlık, fakir ve mazlumların mallarını almak, zengin ve çiftçilerin mallarını zulüm ve zorbalıkla almak ve bunun gibi sayması ve yazması uzun sürecek bütün haramlar yanınızda bulunuyor ve siz buna müdahale etmiyorsunuz. Bunları yapmadığını iddia edenler daha önce söylediğimiz gibi kendileri yapmasa da Bunları yapanları inkar etmiyor ve onlardan ayrılmıyorlar. Hatta dili ve malıyla bunlara yardım ediyorlar. O kendisi bunu yapmasa da yapanlarla eşittir. Nasıl ki Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Allah size indirdiği kitapta onun ayetlerinin inkar edildiğini ya da alaya alındığını işittiğinizde başka bir konuya geçmedikleri sürece onlarla bir arada oturmamanızı yoksa sizin de onlar gibi olacağınızı bildirdi. Nisa 140 ve şöyle dedi, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Mücadele 22 Ve şöyle dedi, sakın zalimlere meyil, yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi. Allah'tan başka bir dostunuz bir dayanağınız yoktur. O zaman onun yardımını göremezsiniz. Hud 113 Bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kafirler arasında oturan her Müslümandan beriyim. Başka bir hadiste ateşleri birbirine gözükmesin. İşte siz bugün yaptıklarınızı bilmektesiniz. İşlediğiniz şirk ve kötü amellerinizi de bilmektesiniz. Ve kendi nefsinizi de bilmektesiniz. Nasıl ki Allahü Teala şöyle demektedir. Aslında insan kendisini görendir. Bir takım mazeretler ileri sürse de. Kıyamet 14-15 Ve şeyh devamında şöyle dedi. Benim kafirleri öldüreceği sözüme gelince Biz asla bundan geri durmayacak, bunu basite almayacak Ve Allah'ın izniyle bunu artıracağız. Kendimizden sonraki çocuklarımıza bunu vasiyet edeceğiz. Oğullarımız da kendilerinden sonraki çocuklarına bunu vasiyet edecekler. Sahabenin dediği gibi Yaşadığımız sürece cihad üzerinde olacağız. Allah'ın güç ve kuvvetiyle kafirlerin burunlarını yere sürteceğiz. Kanlarını dökeceğiz ve mallarını ganimet alacağız. Bunu Allah ve Resulünden uzaklaşarak değil, onlara itaat ederek ve Allah'a yakınlaşmak için yapacağız. Bununla çok sevaba ulaşmayı umut ediyoruz. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin, ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. Ve yine şöyle buyuruyor: Fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse iç şüphesiz Allah onların yaptıklarını görür. Enfal 39-40. Ve yine şöyle buyuruyor: Kafirlerle karşılaştığınız zaman Boyunlarını vurun Muhammed 4 Ve şu sözü onlarla savaşınız ki Allah sizin elinizle onları azaba çarptırsın Kendilerini perişan etsin sizi onlara karşı üstün kılsın Tevbe 14 Allah katında bolca sevaba ulaşacağımızı umut ediyoruz Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığında kendilerine cenneti vermek üzere satın aldı Onlar Allah yolunda savaşırlar Bu yolda kimi zaman öldürürler ve kimi zamanda öldürülürler. Bu Allah'ın üzerine borç aldığı ve hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da yer verdiği bir sözdür. Allah'tan daha çok sözünde duran kim olabilir ki? O halde yaptığınız bu alışverişe sevininiz. İşte büyük kurtuluş, büyük başarı budur. Tevbe 111 Ve şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için en iyi yoldur. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından akan cennetlere, an cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Saf 10-13 Cihadla ilgili ve ona teşvik edici ayet ve hadisler sayılamayacak kadar çoktur. Bize cihattan başka yol, kafirlerin mallarından başka yiyecek yoktur. Ve devamında şöyle dedi. Allah'ın güç ve kuvvetiyle İslam'ın izin vermediği konularda taviz vermemiz mümkün değildir. Sen de biliyorsun ki bunu defalarca bizden talep ettiniz ve bize Abdülaziz Kadimi'yi yolladınız. Daha sonra Abdülaziz Bey'i yolladınız. Bizden taviz ve anlaşma talep ettiniz. Bize cizye vermeyi teklif ettiniz. Ve her sene bin miskalde altın vereceğinizi kendinize farz kıldınız. Biz bunu kabul etmedik ve size taviz vermedik. Eğer İslam'ı kabul ederseniz bunun size faydası var ve bizim de istediğimiz budur. Eğer bundan yüz çevirirseniz Allah Azze ve Celle'nin dediğini size söyleriz. Eğer bu inanca arka dönerlerse mutlaka çatışmaya ve çıkmaza düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Bakara 137 Ve biz şunu deriz Allah bize yeter. Ali İmran 173 Ve şunu deriz ey din gününün sahibi Biz sadece sana ibadet ediyor ve sadece senden yardım diliyoruz Fatiha 3-4 Ve şunu deriz hak geldi batıl çöktü Batıl çökmeye mahkumdur İsra 81 Ve şunu deriz de ki hak geldi artık batıl hiçbir tarafa doğru kımıldayamaz Sebe 49 Ve Allah Azze ve Celle'nin peygamberine dediğini diyoruz ''Eğer sana sırt çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben sırf ona dayandım, Oyucu yüce arşın sahibidir.'' Tevbe 129 Bahsetmiş olduğum sözler ki, erkeğe kaçmak yakışmaz, kaçmak ve yalan da bizim karakterimiz değildir. Yakın zamanda Allah Sübhanehu ve Teala'nın izniyle size kavuştuğumuzda, o zaman top ve silah seslerini ve yurdunda ateşin yandığını göreceksin. Sen de elinden geleni ardına bırakma.'' Salat ve selam Muhammed ailesi ve sahabesi üzerine olsun. Eddure rüsseniyye. Şeyhin sözlerinde sahavat ve koalisyonunun hükmettiği toprakların özellikleri var. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, ikisi arasındaki benzerlik şeriatten imtina etmeleri ve onları savaştan kurtaracak şeyin şeriatle hükmetmeleri, onun hükümlerine bağlı kalmaları ve şeriatten imtina edenlerden beri olmalarıdır. Şeyhul İslam İbni Teymiye, Allah ona rahmet etsin şöyle dedi. Cemaat, sahabe, kader, kaza, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında onu birlemek gibi konularda bidat çıkartarak ehli sünnetin üzerinde bulunduğu akideden imtina eden taifelerle savaşmak vaciptir. Mecmuül feteva. Hal böyleyken daha sapık olanlarla nasıl savaşılmaz? Abdullah ve Selman Ali Selül, Hand ve Temim Ali Essani, Erdoğan ve vatancılık tağutunu Allah hepsine lanet etsin tazim edenlerle, onları kendi hükümlerine dost, sevgili ve kardeş yapanlarla nasıl savaşılmaz? Onları tekfir edip, onlara düşmanlık ve kin izhar edenlerle dalga geçiyor, onları siyaset bilmeyen ahmak veya harici olduklarını iddia ediyorlar. Ve tağutların demokrasi, vatancılık, birleşmiş milletler ve uluslararası kanunlar gibi açık küfürlerini tasih ediyorlar. Kendi grubundaki vatandaşını, İslam devletindeki muhacir ve ensardan üstün tutanlarla nasıl savaşılmaz? Tağutların dostlarını Allah yolunda cihad edenlerden üstün tutan, hatta şeriatla hükmedenlerin aleyhine tağutlarla koalisyona giren ve bunları harici şeriatten imtina edenleri mücahid ve Müslüman olarak isimlendirenlerle nasıl savaşılmaz? Şeyhul İslam i̇bn Teymiye Allah ona rahmet etsin şöyle dedi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Enfal 39 Allah'ın emrettiği savaşı fitne olmasın diye terk edenler, kalbindeki şüphe, hastalık ve Allah'ın emrettiği cihadı terk etmelerinden ötürü fitnenin ta kendisine düşmüşlerdir. Bunu iyice düşün çünkü bu çok tehlikeli bir yerdir. Mecmul Feteva Ey İslam devleti mücahitleri Allah'ın şeriatinden imtina eden mürtedlerin içine dalın. Hatırlayın ki Allah Azze ve Celle onların tevekkül edip yardım diledikleri Haçlıların uçaklarından daha büyük ve daha yücedir. Allah'ın kelimesi en yüce, kafirlerin kelimesi en aşağı ve dinin tamamen Allah'a ait olması için evinden çıkıp Allah yolunda cihad ettiğini zannedenler, sahavat koalisyonuna katılıp İslam Devleti ile savaşanlar ''Dört bir etrafına, önüne, arkana, sağına, soluna ve yukarına bak. Tağutların dostlarını görecek misin? Yeryüzünde fesatçılık çıkaranları görecek misin? Yurtlar içinde dolaşan casusları görecek misin? Açılların uçaklarının onların üzerinde onları muhafaza ettiğini görecek misin? Yoksa sen mübarek Şam topraklarında Allah'ın şeriatıyla hükmedilsin diye mi savaşıyorsun? Peki ehli kitaptan cizye alındığını görüyor musun?'' hadlerin yeryüzünde ikame edildiğini görüyor musun? İnsanlara namaz, zekat, iffet ve hicabın emredildiğini görüyor musun? Yahut insanların, dileyenin Allah'a, dileyenin tağutlara ibadet etmesi için özgürce bırakıldıklarını mı görüyorsun? Ey cihad ve zafer iddia edenler! Ey evinden sefere çıkmış ve Şam'a hicret ettiğini zannedip sahabat koalisyonunun içinde olanlar! Allah'a tevbet ve uyan! Allah'a yemin olsun ki, Bildiğin ve bilmediğin açılardan sen şeriata karşı savaşıyorsun. Arkadaşlarınızı toplayın ve hep birlikte kalkın. Size şeriatle hükmedenlerle savaşın diyenleri öldürün. Sahavat koalisyonundaki emirlerinize karşı çıkın. Onları boğazlayın ki tağutlar ve haçlı uşakları onlar için üzülüp ağlasın. Sizin sahavat koalisyonunu kendi yurdunda vurmanız, Allah'ın şeriatinden imtina edenleri, yeryüzünde temkin sahibi kılacağınız, Tağutların ve haçlıların razı olduğu, Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümleri ikame edilmesine vesile olduğunuz, binlerce ameliyyenizden daha hayırlıdır. Patlayıcı kemerlerini içlerinde patlat, kurşunlarınla askerlerinin göğüslerini vur, şeriatle hükmedenlerle savaşanları elinden geldiğince engellemeye çalış, muvahhid ve mücahidlerle savaşanları yalnız bırak, saflarına korkuyu yay. Eğer onların yurtlarını ele geçirip, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeye, ve halifeye biatini izhar etmeye ve içlerine dalıp elinden geldiği kadarını öldürüp hilafete yardımcı olmaya gücün yetmiyorsa o zaman onları terk et ve hilafet topraklarına hicret et. Allah'a hicret etmek isteyene en hayırlı yurt hilafet topraklarıdır. Ey kitabı indiren hesapları çarçabuk gören ve bulutları gezdiren Allah'ım onları mağlup et onları sars ve onlara karşı bize yardım et. Allah'ım Sahavat koalisyonuna fetva veren ilmin eşeklerini Belan bin Bavura, İbni Ebi Duad, Tantavi ve Buti ile beraber haşret. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Kostantiniye dergisinin ikinci sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. İlim kapısında verdim yılları Dinledim hak diyen alim Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı